Kendime ait bir internet hattım, evime ait bir hattım var. Evet. Ee, ben bu hattı alırken bana dedikleri bir şey şuydu. Yani şirket dedi ki kesinlikle yan komşuya, ön komşuya kimseye paylaşmayacaksın. Yani bu ortak olarak kullanamazsın dediler. Evet. Ee, ben bunu kimseye vermedim. Kesinlikle Diyanet İşleri Yüksek Kurulu olarak e, haram olduğunu söylediğince hiç hiç vermemeye teşvik ettim. Evet. Komşularım da bunu yaptıkları için onları uyardım. Defalarca uyardım. Haram olduğunu, yanlış bir şeyler olduğunu anlatmaya çalıştık. Ya biz dersek ne olacak? Siz haramdan bir şeyler dediler bana. Evet. E ben bunu hatta şirket hattına, yani yasak olduğunu söylediler bana zaten. Bir para cezası uyguladıklarını söylediler, şikayet edilirse. Ben bunu şikayet edersem kul girer girer miyiz? Şikayet etmezsem bu kul girer Pekala, yöneltelim inşallah Emine Hanım. Teşekkür ederiz sorunuz için. Allah'a emanet olun efendim. Evet, Sorunun cevabı içindedir. Niye? Kul hakkının ihlal edildiğini kardeşimiz biliyor. O zaman bu ihlali ortadan kaldırmak da onun görevidir. Sorunun cevabı içinde zaten. Yani o şimdi, bir görev midir peki? Tabii hocam. ki görevidir. Bakın şimdi. Bir sizden birisi bir münker görürse, değil mi? Onu Ama eliyle ya. değiştirsin. Gücü yetmese diliyle değiştirsin. Gücü yetmese de kalbiyle ne yapsan buzes. Bu hadis sahih mi? Sahih. Peki eliyle değiştirme imkanı var mı? Var. Nedir eliyle değiştirme? yetkililere ve yetkili mercilere haber verecektir. Yazmayı bilmiyor, o zaman telefon edecektir. Telefon etmeyi de bilmiyor ise, o zaman ikinci şıkkına geçer, diliyle yaptıklarının haram olduğunu, yanlış olduğunu anlatır. Buna da gücü yetmedi. Çünkü niye ola zarar görecek birisi olabilir, değil mi? Siz her şeyi, her doğruyu, herkese ve her yerde söyleyemezsiniz. Sözünüzün doğru olması yetmiyor. Doğru sözü nerede, ne şekilde ve nasıl aktaracağınızı da Hesap edeceksiniz. Artık şahsınıza, ailenize bir zarar gelip gelmeyeceğini de hesap edeceksiniz. O zaman bu ikisine güç yetiremezse kalbiyle buğz edecektir. Ha, şimdi kardeşimizin bunu yetkililere, kul hakkı ihlal edilen firmaya bildirme hakkı vardır ve bunun görevidir. Bu konuda duyarlı olalım. Şimdi bakınız. Açık ve net söylüyorum. Devletimize, güvenlik güçlerimize veya kamuya ait, kamuya ait. Teşekkürlere birinin zarar verdiğini, ihanet ettiğini, ihanet etti. Veya devletin, milletin, efendim güvenliği, dirliği birliğine zarar verecek faaliyetler içerisinde bulunduğu vakitte bunu otoriteye, yetkili otoriteye, mercilere söylemesi hem dini bir görevdir hem de vatandaşlık görevidir. Bunu ihmal edemeyiz. Biliyor isek bu adam yüzde yüz kesin eminsek Devletimize, milletimize, kamuya zarar veriyor. Zarar veren faaliyetlerin içerisindedir. Biz bunu çok rahat bir şekilde yetkili mercilere, güvenlik güçlerine haber vermeliyiz. Bu da asla tezviratçılık değildir. Peki şu mu hocam? Mesela benim aklıma şey geldi. Bu Allah'ın bir emridir. Aynı zamanda bir de yaşadığın ülkenin vatandaşı olmanın verdiği bir görevdir. Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman, kardeşinin kötülüğünü, işte onu gizlemesi, ayıplarını örtmesi manasında. Bunu acaba mesela böyle bir hata yapıyor. Emine Hanım'ın sorusunda olduğu gibi. Bir kişi ortak kaşaya internet kullanıyorlar. Önce uyarması mı daha güzel olur? Yoksa direkt şikayet etmesi mi? Şimdi elbette ki arada bir ilişki varsa uyarması. Uyarı fayda vermiyor ise ondan sonra şikayet etmesi Gelir. Bunda sıkıntı yok. Bunda şek ve şüphe de yok. Ancak şunu unutmayın. O başında ifade ettiğiniz olay hadistir. مَنْ سَتَرَ مُسْلِمَنْ سَتَرَهُ اللّٰهُ يُوْمَ Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, ayıbını örterse, Allah, kıyamet tamam. gününde Allah onun bir ayıbını, kusuru ne yapar? Örter. Bu kişisel hatalardır. Kamuya yönelik, hmm. devletin, milletin efendim bekasına yönelik faaliyetler değil. Ben diyelim ki Allah göstermesin. La Allah ve Allah. Değil mi? İçki. Nefsime uydum, aldım, içtim. Estağfurullah diyelim. A şahsı kendi üzerinde misal vermeyle istemedim. Çok münker bir şey. Çünkü A şahsı Müslüman. Aldı, içki içiyor. Ben de bunu gördüm. Ama gizli içiyor bu insan. Bir piknikte bir yerde bakıyor şöyle içiyor. Ha, gizli. Ben gelip onun yaşadığı ortamda, diyelim ki dindar bir çevre, anası babası dindar bir insanlar, bugün oğlunuzu içki içerken gördüm, dersin? işte bu kişisel hatayı fahşetme olur. Bu doğru değil. Bunu örtersin. Kardeşlik hukuku gereği olarak da, onunla bir sohbetiniz, bir ülfetiniz varsa, ona nasihat edersiniz. Ta ki döndürünceye kadar, onu. o konuda ikna edinceye kadar. Ama ikna olmuyor ise daha kötüye gidiyor. Baktın ki yavaş yavaş alenileştirmeye başladı. İşte o zaman gider, Ana babasına haber edersiniz. Ama ufak tefek kişisel hatalarını götürüp de e, ana babasına veya topluma faş etmek, işte bu ayıpları ortak, ortaya çıkartmak, bu doğru değil, bunu, bunu örtmek lazım.